Ticaretle uğraşan birçok firma ay sonunda vergiyi az ödemek için muhasebecilere ayarlama yaptırıyor diyor. Mesela fazla fatura buluyor ya da bir de e, vergiyi ödemek maksatlı, ödeme, az ödemek maksatlı aslında olmayan şeyleri faturalandırıp e, vergesini düşürüyor. Bu olayın caiz olup olmadığını merak ediyorum. Şu anda ticaretle uğraşan çoğu esnaf böyle şeyleri yapıyor diyor. Hocamızdan doğru cevabı alalım diye rica etmişler. Efendim vergi de bir vatandaşlık ödev ve görevidir. Dolayısıyla insanların vergilerini vermeleri gerekli. Hı hı. Yani bu bir insan temel görevidir. Vatandaşlık temel görevidir. Yine de zaten insanlar bir vatandaşlık sözleşmesi, akdi diyelim, devletle efendim, bu şekilde bir Misak sözleşmeyle e, ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Veya yaşadıkları yerde devlet onların güvenliğini sağlıyor. Çeşitli hizmetler sunuyor. Ve siz ticaret yapıyor, para kazanıyorsunuz. Bu meyanda sizler devletin sizlere öngördüğü, yükümlü kıldığı ödev ve görevleri yapmak durumundasınız. Bunlardan birisi de vergidir. Evet. Dolayısıyla verginin de verilmesi lazım. Vergi kaçırmak e, vatandaşlık görevi açısından bir suçsa Dinen de uygun bir şey değil. Yani insanlar işlerinde, alışverişlerinde muamelelerinde doğru olmalı. Doğru, emin, güvenilir tüccar diyor. Ee, ya ı kıyamette peygamberler, şehitler, sıddıklarla beraber olacak. Haş olacak. İnşallah. Allah Resulü böyle müjde veriyor. Bu meyanda kişi daha çok tamah edip de fazla kazanayım, vergiden kaçırayım diyerek bu gibi hileli, muvazalı aldatmaya yönelik Tutum ve davranışlardan kaçınmalı. İnşallah. Bunlar caiz olmaz. Teşekkür ederiz.